Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü doğa üzerinde ciddi bir tahribat oluşturan plastik kirliliğini tüm boyutlarıyla ele alan Türkiye'de plastik atık sorunu ve politika önerileri raporunu yayınladı. Raporun karne bölümünde kısa, orta ve uzun vade gözetilerek politika düzeyinde kapsamlı çözüm önerileri sunuluyor. Atık yönetimindeki eksiklikler nedeniyle dünya genelinde plastik atıkların %37'si hali hazırda toprak, tatlı su ve denizlere karışarak kirliliğe neden oluyor. Türkiye'den Akdeniz'e karışan yıllık plastik makro ve mikro olmak üzere sızıntısı kişi başına 1 kilogram. IUCN'in Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin güncel raporuna göre Türkiye toplam atık miktarı ile Akdeniz'i en çok kirleten Mısır ve İtalya'nın ardından üçüncü ülke. Denizlerdeki giderek artan plastik kirliliğinin alarm verici düzeyde olduğunun araştırmalarla da ortaya konduğunu vurgulayan WWF Türkiye Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel çalışmayla ilgili şunları söyledi. Dünya genelinde her yıl 11 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Bu küresel krizi durdurmak için denizlerimizdeki plastik kirliliğine karşı bağlayıcı bir uluslararası Sözleşmeye acilen ihtiyaç var. Türkiye, sıfır atık programı ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla küresel çevre sorunlarının çözümünde oynayabileceği kritik rolün güzel bir örneğini sergiledi. Ülkemiz şimdi de denizlerdeki plastik kirliliğini durdurmak için uluslararası bir sözleşmenin şekillendirilmesinde öncü rol oynama şansına sahip. Sözleşmenin önümüzdeki Şubat ayında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nde Görüş açılmasına talep ediyoruz dedi. Türkiye'de ılık kış mevsimini yaşarken ortaya ilkbaharı andıran görüntüler çıkmaya başladı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Mersin'de erik ağaçları meyve vermeye başladı. Eskiden sadece yazın çiçek açan ağaçlar artık iklim değişikliği nedeniyle kışın da çiçek açmaya başladı. Uzmanlarsa ağaçların kışın çiçek açmasını çevre felaketi olarak tanımlıyor. Ağaçların sonbahar ve kış aylarında çiçek açmasının alışıldık bir durum olmadığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ünal Akkemik diyor ki son yıllarda sonbahar ve kış aylarında ağaçların çiçek ve meyve açtığını sık görüyoruz. Bu durum iklim değişikliğinin sonuçlarından biri. Ağaçların Kışın çiçek açması çok da istenilen bir durum değil. Çünkü bu çiçeklerde bir sonraki sene oluşacak meyvelerin ilk halleri. Bu nedenle sıcak havadan soğuk havalara geçtiğimizde ağaçların ölmesi söz konusu. Yani önümüzdeki sene çiçeklendirme daha az olacak. Çiçeklendirmenin az olmasıyla beraber meyve miktarında da azalma olacak. Bu azalma bir anlamda bizim için tarımsal kıtlık demek. Artık Türkiye'nin her yerinde Kışın ağaçların çiçek açtığını belirten Profesör Akkemik, ağaçların çiçek açması Türkiye'nin her yeri için geçerli ama özellikle Türkiye'nin güney bölgelerinde daha sık olarak görülüyor. Çünkü özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde erik ağaçları şu an bu mevsimde çiçek açmaya başlamış. Seneye açması gereken ağacın şimdi çiçek açması önümüzdeki sene çiçek oranının düşmesi anlamına geliyor. Bu sene bu çiçeklerin açmış olması meyve üretiminde ciddi bir azalmaya neden olacak. Mesele ileride erikleri çok pahalıya yiyebiliriz diye konuştu. Profesör Ünal Akkemik, ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir felaket. Ancak bu felakete karşı mutlaka bir önlem de almamız lazım. İklimde değişen şey sıcaklığın artması ve yağışın daha düzensiz hali Gelmesiyle ilgili. Dolayısıyla bu durum bizler için felaket olabilir. Yetkililerin bu konuda mutlaka önlem alması gerekiyor. Yetkililer daha geç çiçek açan, iklime karşı daha dirençli türlere doğru değişim yapabilir. Gelecekte bizi felaket boyutunda bir kriz bekliyor. Mesela şu an fıstık çamlarında iklim değişikliğinden dolayı ciddi bir sorun yaşanıyor. Yine benzer bir şekilde zeytinde de ciddi bir verim azalması var. İklim değişikliği nedeniyle ağaçlar kuraklığa karşı bir anlamda... Can çekişiyor. Özellikle kiraz, vişne, şeftali, portakal, erik gibi ağaçların kışın çiçek açma olasılığı artık yüksek dedi Ünal Akkemik. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin baskısı en çok buzullar üzerinde görülüyor. Hakkari'nin Cilo Dağı'ndaki buzulların erimeye başlamasının ardından Doğu Karadeniz'deki 3937 metre yüksekliğindeki Kaçkar dağlarında da buzların eridiği bildirildi. Son yıllarda artış gösteren erime eğilimi nedeniyle dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında da değişikliğe gidildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Kaçkarlardaki büyük ve küçük buzulumuz hacim olarak ciddi oranda küçüldü dedi. Türkiye'nin Antarktika Bilim Seferi ekip lideri olan Prof. Başar, Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişikliğinin meteorolojik ve denizel hareketleri etkilemesinin hayatın her alanında hissedildiğini söyledi. Dünyadaki en önemli nokta olan Himalaya Sıra Dağları, dünya buz kütlesinin önemli merkezlerinden biri. Antarktika ve Arktik'teki buz kütlelerini düşündüğümüzde dünyanın toplam tatlı suyunun %70'inden fazlasını barındırıyor. Bununla birlikte kutup bölgelerindeki buzullar da çok önemli. Tripolar dediğimiz üç kutbun dengesi küresel ısınmanın etkisiyle oluşan iklim değişikliği önemli şekilde etkiliyor. Bu üç kutup noktası dünyadaki sıcaklık dengelerini kontrol ediyorlar dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri